E auzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesaynihu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil <Sessizlik> fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Ema bad, fînna istaqla al-hadîth kitab-ûllâh ve khair al-hidîh hidû muhammedin sallâhu li wasallam ve şerr al-ûmûr muhtesatûha ve küll mühtesetim bidâ ve ve Tefsir dersimizde Ma'ide suresinin 8. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle ale şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan kimseler. Adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır ve Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ebu Bekir radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Size en büyük günahları haber vereyim mi? Biz ey Allah'ın Resulü, evet dedik, şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, Ana babaya isyan etmek, yaslanır haldeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğrularak oturdu ve şöyle buyurdu. Yalan şahitlikte bulunmak, yani batıl şahitlik etmek ve yalan söylemektir. Bu son cümleyi o kadar çok tekrar etti ki ben susmayacak dedim. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada e, e, batıl şahitlik Yalan şahitlikten bir yasaklama var ve bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlar, en büyük günahlardan sayıyor. Nitekim Hayd Suresinde de Allah Azze ve Celle'ye Celle ortak koşmak ve kavlu zur diye ifade ediyor bunu. Kavlu zuhur, yalan şahitlik demektir. Bu hadiste de yine şehadet zur diye geçiyor. Şehadet-i zur batıla şahitlik etmek demek demek. Yani bu sadece yalan şahitlik, mücerret bir yalan şahitlik değil, batıl olan şeylere katılmak da buna girer. Nitekim müfessirler bu zuhur kelimesini açıklarken müşriklerin bayramlarına, onların ibadetlerine katılmak, iştirak etmeyi de buna dahil etmişlerdir. Yine Muaviye radıyallahu anh'den gelen bir rivayette de o polislerinden, zabıtalarından birisinin elinden aldığı şeyle, bu takma saçıyla, ee, bu yalan şahitliktir. Yani bu zurdur. Alimleriniz nerede diye onları ihtar etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunda yasaklamış ve lanet etmiştir diye e, peru gösteriyoruz. Yani peruk takmak da bu yalan şahitlik kapsamına dair. Yani kişinin herhangi bir şey olduğundan farklı göstermesi e, bunun içerisinde. Ayette zikredilen mesele ise Hakkı ayakta tutmak ve adaletle şahitlik etmek. Yani yalan şahitliğin tam zıttı. Bir kavme olan kininiz de sizi adaletsizliğe sevk etmesin buyurarak Allah Azze ve Celle, kendilerine kin duyulan kavmin aleyhinde hukuksuzluk yapmayı yasaklamakta. Mesela kişi dinen Yahudi, Hristiyan gibi ehli kitab kitap olan kafirlere de etmek ve memur yani onlara kin gütmek dinlerinden dolayı kin göstermek ve emredilmiştir. Fakat bu kin onlar hakkında dahi adaletsizlikten yasaklıyor Allah azze ve celle. Ömer radıyallahu an yalan şahitlikte bulunan kimseye kırk sopa vurur, onun yüzünü karalar, saçını tıraş eder ve çarşı pazarda dolaştırırdı. Bunu Hasan bir adına Abdurrezzak Musannefi'nde ve Bekî Ahbarul Kudat'ta rivayet ediyorlar. İbn-i Mesud radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Selam. Kıyametten önce yalnız tanrıklara selam verilecek, ticaret yayılacak, öyle ki bu işte kadın kocasına yardım edecek. Akrabalık bağları koparılacak, yalan şahitlik yayılacak, hakka şahitlik gizlenecektir. Bunu Hasan bir isnatla hakim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde, ve kalemin yaygınlaşması ziyadesi de vardır. Başka bir rivayette kalem yerine cehaletin yayılması geçiyor. Allah en doğrusunu biliyor ama burada kalem ve cehalet kelimelerinin birbirinin yerine kullanılması okullarda okuma yani okuryazarlık bunun gibi şeyler artmasına rağmen din konusundaki cahilliğin artmasına bir işaret gibi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametleri arasında cahilliğin artması diyor, kalemin art, yaygınlaşması diyor. Yani okur-yazarlık yaygınlaşmasına rağmen cehaletin yaygınlaşması. Zaten bugün e, okumuş kesim, yani okullar okullarda okuyan, Müslüman kesimden bahsediyoruz. Okullarda okuyanlar mesela üniversiteye kadar dünya ilimlerini okuyor. Fakat Allah'ın dini konusunda herhangi bir öğrenme çabası yok. Bu yüzden adam üniversiteli olmasına rağmen en basit hurafelere itikad ediyor. Yani şeyi duymuşsunuzdur bu İskender evrenin gibi deccelleri. Bu adamın yanında mühendisler, profesörler vardı yani davetçileri bunlardı. Adam buralara kadar okumuş ama bu kadar gerizekalıca bir e, dini iddiada buna tabi olmuşlar. Risalet iddia ediyor bu adam. Resullük iddia ediyor. Kendisine vahiy indiğini iddia ediyor. Kitap indiğini iddia ediyor. Ve kitabı çelişkilerle dolu, saçmalıklarla dolu. Fakat üniversite okumuş bu adamlar buna iman ediyor. Bunun için mücadele veriyorlar. Çarş, pazar gezip, şehir şehir gezip konferanslar veriyorlar. İşte e, kalem yayılmış olmasına rağmen yani okur yazarlık yayılmış olmasına rağmen cehaletin yayılacak olması Allah alem <gülüyor> işte bu meseledir. Ee, dokuzuncu ayet Allah iman eden ve salih amel işleyenlere vaadetti ki onlar için bağışlanma ve çok büyük bir ecir vardır. On inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlar cahim asabdır yani cehennem asabıdır. 11. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani bir topluk üzerinize ellerini uzatmayı kastetmişti de, onlar ellerini sizden çekmişti. Allah'tan sakının, müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Cabir bin Abdullah radiyallahu şöyle anlatıyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konaklamak için indi ve Müslümanlar gölgelenmek için çokca dikenli mugaylan ağaçlarının altına dağıldılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem silahını bir ağaca asmıştı. Bir bedevi gelip kılıcı alarak kınından çekti ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek seni benden kim kurtaracak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Bedevi iki veya üç defa seni benden kim kurtaracak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her defasında Allah dedi. Bunun üzerine bedevi kılıcını kınına soktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabını çağırıp bedevinin yaptığını anlattı. Edevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturmuştu ve Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam kendisine bir ceza vermedi. Katade ayetin bu olaya işaret ettiğini zikretmiştir. Yani Allah azze ve celle böyle bir durumda işte iman eden ve salih amel işleyenleri gönül bir sebep olmaksızın bu şekilde korur. Bu rivayetin değişik tarihlerinde, yani sırf e, katade rivayeti böyle aktarıp bu ayet bu olay üzerine indi dediği için biz kısa'nın e, bu kısmını aldık. Fakat e, farklı tarihlerde Allah Resulü Aleyhisselatü böyle birisi geliyor da seni benden kim kurtaracak diyor, kılıcı kaldırıp seni benden kim kurtaracak diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah deyince Adamın elinden kılıç düşüyor. Allah Resulü alıyor eline kılıcı ve peki şimdi seni kim kurtaracak benden? Fakat Allah Resulü onu cezalandırmıyor. Burada yine e, yani bu kıssanın içerisinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı yani böyle tehditkârane bir tavırla bir bedevinin, aslen yani münafıklardan birisinin böyle bir tavra girdiğini görüyoruz ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu şahsı cezalandırmıyor i̇bn Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim ve ancak seninle düşmana karşı mücadele ettim. Allah'ım beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınırım. Senden başka ibadete layık bir ilah yoktur. Ölmeyen diri ancak sensin. Cinlerle insanlar ölürler.'' Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından birisi bu yani. Burada da tevekkül konusuna dikkat çekilmiştir. Ömer bin Hattab radiyallahu şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Şayet sizler Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, elbette kuşların rızıklandıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız.'' Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar da akşam kursaklar dolu olarak dönerler. Bunu Ahmet, Tirmizi, ve İbn-i sahip istinadla rivayet ederler. Yani hakiki manada rezak olan Allah Azze ve Celle'dir. Kötülüklerden, düşmandan, musibetlerden koruyacak olan da yine Allah Azze ve Celle'dir. Fakat insan sahip olduğu imkanlar, Allah Azze ve Celle'nin kendisine lütfettiği bazı imkanlar sebebiyle, ee, bu imkanları vereni asıl müsebbibi unutur da bazen bu sebeplere dayanır ve bu sebeplere dayanması kendisini tevekkülden uzaklaştırır. Bu sebeple Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dağlama ve ruhiye konusunu, ruhiye yaptırma, dağlama, bunların kişi tevekkülden uzaklaştırdığını beyan etmiştir. Yani bu tevekkülden uzaktır diye. Normalde ruhiye caiz olmasına rağmen yine dağlama Cevaz verilmiş bir şey olmasına rağmen Kişiyi Selam. Aleyküm Selam. Tevekkülden uzaklaştırır Yani bu ruhye ve dağlama dediğimiz şey Aslında tedavidir Selam. Aleyküm selamun rakti Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zamanında Yaygın olan tedavi şekilleri bunlar idi Yani Kapanmayan yaraları ateşle dağlayarak Veya iftihaplaşmış yaraları Ateşle dağlayarak Kızgın demir bastırarak Veya ateşle dağlayarak bu şekilde tedavi ederlerdi. Yine rukiye yaparlardı. Bu tedavi olmaktır. Tedavi olmak caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Zira Allah e, çaresini indirmediği bir dert kılmamıştır buyurarak tedaviye cevaz vermiştir. Fakat buna da işaret ediyor. Yani bunun kişiyi tevekkülden uzaklaştırdığına. Çünkü insan bu konuda zayıftır. Tedavi olurken gerek bugünkü modern yollarla olsun gerek eski tip metotlar olsun, şifalı bitkiler olsun, kişi bunlardan şifa bulduğunda e, hakiki müsebbibi, gerçek şifa vereni unutup da bazen ağrısını dindirenin bu ilaç olduğunu veya doktor olduğunu, sıkıntısını giderenin bu doktor olduğunu e, gayri ihtiyarı bir şekilde kanıksayabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte tevekküle işaret ediyor aslında. Yani mesela o e, Ukhaşe bin Mihsan hadisinde 70 bin kişinin hesapsız ve azapsız bir şekilde, yani hesaba da çekilmeden doğrudan cennete gireceklerini ve bunların şefaat edeceklerini bildiriyor. Bunların kim olduklarını, sahabe aralarında konuşurken kimlerdir bunlar diye. Herkes değişik bir şeyler söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bunlar diyor, yani bu e, hesapsız ve azapsız şekilde cennete girecek ve bir o kadar kimseye şefaat edecek olan kimseler dağlama yaptırmayan, Ruh diye yaptırmayan, yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Bakın, ruhye yaptırmayan ifadesi kendisine ruhye yapılmasını engelleyen demek değildir. Bak, yani buradaki inceleye dikkat edin. İstirka ifadesi başkasından kendisine ruhye yapmasını istemektir. Yani başkası ama sen istemeden yapıyor, bu değil. Zaten dilenme konusunda da böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilenmeyi, insanlardan herhangi bir şey istemeyi yasaklıyor, hoş görmüyor. Ama size istemeden geleni reddetmeyin, bu Allah'ınızda bir lütfudur diyor. Yani senin müdahalenin olmaksızın, senin bir talebin olmaksızın, herhangi bir şey gelmişse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu reddetmeyin diyor. Bu yüzden e, talep, yani insanlardan bir şey isteme konusunda, sahabelerden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biat alıyordu. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize dair diye. Sahabeler kendi ifadeleriyle birden birinin diyor devesinden kamçı düşse yani kamçı bir yerden birisini vermez. Çok basit bir şeydir. O kişinin kendi inip alması ise zahmetlidir. Deveyi çöktüreceksin. Yani bir kamçı almak için. Bunu dahi biz istemezdik diyor. İşte bu esasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın asabını terbiye şekliydi. Çünkü bu İstediğin makam Allah Azze ve Celle olsun. Yani yönlendirme buraya. Kişi şu hadiste belirtildiği gibi eğer siz hakkıyla tevekkül etseydiniz şu kuşların aç bir şekilde çıkıp akşam kursakları dolu şekilde evlerine döndüğü gibi siz de böyle rızıklandırılırdınız diyor. Yani isteme konusunda da siz ne olursa olsun bir bardak su bile olsa eğer Allah'a tevekkülünüz sağlam olursa bunun manası şu demek Allah Birisinin gönlüne düşürür de sana su verir. Eğer tevekkülün sağlam olursa, yani Allah sadece Allah Azze ve isteme gerçekleşirse, ha böyle olmazsa, su isteği verse günah mıdır? Buna da kimse günah diyemez. E, caiz olan bir istektir. İnsanlardan, yani mahluktan, gücünün dahilinde olan bir şeyi istemek caizdir. E, bu caiz olan tarafı fakat, Tevekkülde üst makam, yani şefaat edicilerden olmak, hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete gireceklerden olmak meselesi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Yani aslında tedavi olmak caizdir. Fakat bir kimsenin başka birisinden bana ruhya yap, başım ağrıyor, bana oku demesi tevekküle mani görülmüştür. Yani bunlar aslında tevhidi eksilten şeylerdir. O kimsenin sabretmesi gerekir. Diğeri de caizdir. Yani Ruhiye yaptı bu haram değildir. Fakat bununla beraber aynı işte yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak, imanı artırmasına rağmen şayet bunu yapmazsa günah girmemesi gibi. Ee, yani imanın ve tevhidin artıp eksilmesiyle alakalıdır bunlar. Kişi Allah Azze ve Celle'yi tevekkülde birlerse ve kendisine lütufta bulunan, yani Allah'ın Vesile kıldığı kimseleri gaye edinmezse, yani şuurlu bir şekilde hareket ederse e, herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamaz bilakis Allah'ın yardımında olur. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam buradaki kıssasında da böyle bir durum var. Yalnız başına e, kılıcı uzak kendisinden asmış. O sırada kılıçla bir adam tepesine dikiliyor. Seni benden kim kurtaracak diye. Aliküm sənün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada yani bu kişiden eman falan dilemiyor. Allah kurtaracak diyor. Ve bu adam zaten kadir olamıyor, yani e, tehdit ettiği şeye kadir olamıyor. Eğer bizler fert olarak ve toplum olarak Allah'a tevekkülü gerçekleştirirsek, tıpkı e, nice az saydaki toplulukların kendilerinden çok daha kalabalık topluluklara, galip gelmesi gibi, eskiden beri bu böyledir. Önemli olan Allah Azze ve Celle'nin desteğini almaktır. Yani sahabeler donanımsız bir şekilde yürüyerek, ayak üzeri yani doğru düz atları, develeri yok. Müşrikler ise donanımlı. Onlar sayıca da kalabalık. Bedir Savaşı'na çıkarlarken hiç kimse bunu tasa etmedi. Yani edenler oldu. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile bir an Karşı tarafa baktı ki onlar kalabalık ve donanımlı, silahlar o biçim, atlar, binekler o biçim. Müslümanlara baktı bir avuç. Orada ellerini açıp Allah Azze ve Celle'den istemesi var. Yani, e, Ya Rabbi eğer bu topluluğu helak edersen sana ibadet eden kimse kalmayacak. E, bu şekilde Rabbinden istiyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla kendilerinden Donanım ve sayı olarak çok çok üstün ordular, Bedir'de hezimete uğruyor. Fakat, arkasında Müslümanlar imtihan edilmeye devam ediyor, Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'nın arka planında çok daha başka şeyler var ama bu konuyla ilgili olarak, Uhud Savaşı'nda Müslümanlar daha kalabalık, donanımları daha fazla. Sayı ve silah olarak donanımları çok daha fazla. Yani biz Bedir'deyken, daha az kişiyken, şöyle şöyle imkanlar varken galip geldik, bunu haydi, haydi alırız gibi yani sahip oldukları şeylere bir yönelme oldu. Yani sahip oldukları imkana bir yönelme oldu. Bu Müslümanlara da bir ders oldu Uhud Savaşı. Ve aralarında bir de peygamber var. Yani Allah'ın Resulü de aralarında. Bedir Savaşı gibi bir savaşı galip gelmiş bir topluluğun zihninde kendinizi onların yerine koyup Allah'ın Resulü aramızda. Bu topluluk nasıl orada müşriklere yenilir artık? Bu bir de mevcut imkanları Allah'ın sana lütfettiği şeylere yöneliyorsa işte Allah'ın burada bir imtihanı gündeme geliyor. Yine Ayşe radiyallahu anh'ın bu meseleyle ilgili yöntemleri kıssası var. İlk iftira kıssası. O iftiraya uğradığı zaman, biliyorsunuz günler sonra Allah Azze ve Celle onun masum olduğuna dair, suçtan beri olduğuna, yapılan iftiradan uzak olduğuna dair ayetini indiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti bildirdiğinde ümmetine Ayşe Radiyallahu babası, Ebu Bekir Radiyalan diyor ki kalk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkür et diyor. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki ben ona değil diyor Allah'a şükrederim diyor. Yani bu ayeti indiren, beni temize çeken Allah azze ve celledir diyor. Ebu Bekir anh'a da diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hakkı sahibine teslim etti. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam normalde hani e, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiştir. Böyle bir hadisi de var. Ama burada e, Ayşe radiyallahu anh'ın bu tavrını takdir etmiştir. Hakkı sahibine teslim etti, diyor. Yani e, insanların şirke düşmelerinde de bu gibi etkenler var. Daha önce misal verdik. Mesela e, Allah'tan gayrına tapan topluluklar, yani öküz bile olsa bu, fare bile olsa, yılan bile olsa, veya güneş, yıldız, bunların her birine baktığınız zaman, e, bu eşyalara tapan kimseler, Allah Azze ve Celle mesela büyük hayırlara güneşi vesile kıldığı için ona tapıyor. Büyük hayırlara ateşi vesile kıldığı için ateşe ibadet ediyor. Büyük hayırlara alimleri vesile kıldığı için, peygamberleri vesile kıldığı için, salih kimseleri vesile kıldığı için bu vesileleri gaye edinip ibadetin bir cüzünü bunlara ayırmakla şirke düşüyorlar. Yani Allah değil mi ki bu hayrı bize vesileyle gönderiyor, biz de ibadeti vesileyle yaparız yani vesile telessül meselesi şimdi zaten şirk ehline şirklerinden sakındırma yapıldığı zaman onlar böyle söylerler hemen derler ki kardeşim sen doktora gitmiyor musun o da bir vesile değil mi böyle söylüyorlar değil mi böyle itiraz ediyorlar doktor vesile doğru yani fakat kimin vesilesi bizim vesilemiz mi Yoksa Allah azze ve celle'nin vesilesi mi? Yani kıyaslamalar buradan geliyor. Allah azze ve celle nimetlerini, lütfunu bize bakın doğrudan göndermiyor. Hep vesilelerle gönderiyor. Yani sağlığı vesileyle gönderiyor. Doymayı vesileyle. Su içtinle kanmayı vesileyle. Yani bardağa uzanacaksın veya çeşme açacaksın veya göle e, daldıracaksın elini. Uzatacaksın elini, içeceksin onu yani. Yani bunlara ihtiyaç olmadan da Allah seni doyurabilir, suya kandırabilir. Ya Rabbi ben acıktım, benim karnımı doyur dese, o anda Allah sana bir tokluk verebilir. Bunlar da olabilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kevni kanunları yeryüzünde nasıl bu nimetlerin bize vesilelerle ulaşması şeklindeyse, din konusunda da böyle. Mesela diyor ki, aynı mantık, işte... Allah Azze ve Celle ile Resul ara, arasında da Cibril vardı vesile. Siz vesileyi nasıl inkar edersiniz diyor. Doğru. Cibril Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin vahyi indirmesine bir vesile. Ama hiç kimse şu nazardan bakmıyor. Evet Cibril Aleyhisselam öyle şeyler getirdi ki Muhammed ve Vesselam'a. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kim iddia edebilir Cibril'e medet dilediğini, ona ibadet ettiğini, Ey Cibril sen madem ki Allah'ın vesilesisin, ben de vesileye sarılayım. <gülüyor> vesileye sarılmak için de dua ederken ey Cibril diyeyim. Kim iddia edebilir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir şey? Çünkü Cibril'in, alimlerin ve salih kimselerin, hatta doktorun ve diğer eşyanın, ateşin, suyun, yiyeceklerin bunların hepsinin vesile olmaklığı Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait lütufları bize göndermesindeki vesile olmalarındandır. Kim derse ki, değil mi ki Allah Azze ve Celle bana hayrı ancak vesileyle gönderiyor, o halde ben de ona ibadeti ancak vesileyle yaparım derse, işte şirkin aslı budur. İnsanların şirke düşmelerindeki temel sebep bu. Cebbarlıktır. Allah'ın cebbarlık sıfatına ortak koşmaktır. Allah sana vesileyle gönderiyor ama ibadeti doğrudan istiyor. Ben kullarıma yakınım. Dua ederken direkt seslensinler. Direkt benden istesinler diyor. Ama kul inat ediyor. Diyor ki, ''Ya Rabbi ben senden direkt isteyemem. Ben günahkarım. Yani ben senden direkt istersem elimi sanki elektrik trafosuna sokmuş gibi olurum.'' diyor. Allah'ı da mahlukuna benzetiyor. İşte şirke sebep olan şey bu. Yani Hindistan'daki öküze tapanların öküze tapmasındaki sebep de aynı şey. Öküz çünkü onların hayatlarında büyük bir bereket kaynağı. Vesile, yani sufi mantığıyla bakarsa, kardeşim bunun ne kabahati var, bu da vesileye sarılıyor, vesileye ibadet ediyor işte. Vesileyi yüceltiyor. Değil mi ki Allah bunu hayrın, bereketin vesilesi kılmış, onların topraklarında, diyarlarında. O halde biz de onu yüceltelim. Aynı mantıkla şirke düştüler. Sufilerde değil mi ki bu Allah dostu zatı Allah bize hayrın, ilmin, salahın ulaştırılmasına vesile kılmış. Biz de ona işte medet isteriz falan filan. Dolayısıyla burada esasında öküze tapanlarla şeyhe tapanlar arasında hiçbir fark yoktur. Şeyhle öküz arasında fark yoktur demiyorum. Yani bu tip şeyleri çekenler çok oluyor. Öküze tapanlarla Yani öküze tapılmasında öküzün bir kabahati yok Yani ona tapanların Ahmaklığı bu Şimdi biz bu tip şeyleri Yani benzetmeleri Yani vakaya yaptığımızda Ters tarafa mesela sufiler böyle çekmek ister İşte şeyhimize öküz diyor falan filan Bunlar böyle diyebilir Ama selefi olduğunu söyleyen birileri de Mesela bakın Sufilerin düştüğü aynı noktadan, aslında şirki bir noktadır burası, aynı noktadan hataya bunlar da düşüyor. Selefi olduğunu söyleyen insanlar, bugün Selefi davette bulunduğunu söyleyen insanlar, inan Sufilerden daha beter şeylerin içine düşmüş durumdalar. Diyor ki mesela, sen doğrudan Kur'an ve sünnete bakamazsın. Sufilerin ne farkı kaldı bunun? Sen doğrudan Allah'tan isteyemezsin diyen ile sen doğrudan Kur'an ve sünnete bakamazsın, sen müştehit misin diyen adam aynıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, Ey iman edenler, bütün iman edenlere hitap. Allah'a itaat edin, Rasul'e e itaat edin. Allah böyle diyor. Ama sen diyorsun ki, hayır bize vesile lazım. Alimler olmalı. Alimler baksın Kur'an ve sünnete, biz alimlerden alalım. Sufi ne diyor? Hayır biz doğrudan Allah'tan isteyemeyiz. Biz şeyhlerimizden, kabirlerimizden isteriz. Onlar da Allah'a yalvarırlar. Hayır bize böyle gelir diyorlar. Aynı mantıktan hareket ettikleri için mesela ben şey demişim. Delili olmadığı zaman veya delile aykırı olduğu zaman Ahmet bin Hanbel'in sözüyle gavurlardan Johnny'nin söz arasında fark yoktur. Bu Türkçe bir söz. Ben Arapça, Ağadalı, Osmanlıca bir kelime konuşmuyorum bakın. Yani konuştuğum kelimelerin hepsi Türkçe'de kullanılan kelimeler. Deliyle aykırı olduğu zaman Ahmet bin Hambel'in sözü ile gavurlardan söz arasında farkı yoktur. Sufi nasıl işte şeyhimize öküz diyor diye anlıyorsa bunu öyle lanse etmek istiyorsa taklitçi kesimde bu sözü nasıl anlıyor? İşte Ahmet bin Hamber ile Johnny arasında fark görmüyor diyor. Hayır. Burada Ahmet bin Hamber'in kabaatı olmadığı gibi Johnny'nin de kabaatı yok. Ahmet bin Hamber'in sözüyle Johnny'nin sözünü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sözünün mukabiline koyan kimseyi eleştiriyorum ben burada. Topu hemen Ahmet bin Hamber'in üzerine yıkarak işte avanta sağlamaya çalışıyorlar. İşte Ahmet bin Hanbel'in değeri yok bunların gözünde olan. Ne alakası var? Yani siz öküze tapanlara karşı çıkarken yani öküzün değerini mi aşağılıyorsunuz? Allah'ın öküz gibi bir nimetini mi aşağılıyorsunuz? Öküz büyük bir nimet. Yemeyecek misiniz öküz eti? Yani bunlar hepsi farklı farklı konular. Ama bizim dikkat çekmek istediğimiz vaka şu. Allah Azze ve Celle nasıl kendisinden istenmesini istiyor? Yani araya aracı katmayın. İbadet yalnızca Allah Azze ve Celle'nin hakkı. İbadet konusunda bu uluhiyet. Yani uluhiyet tevhid dediğimiz şey. Bizim fiillerimiz. ibadeti biz yaparız. İbadet bizim işimiz. Kulların işi yani. İbadeti biz yaptığımıza göre ibadette bizden bir şart isteniyor. Sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirerek. Ama bu zat, bu peygamber, bu melek, bu Allah dostu diyerek birileri ibadetten nasipdar kılınıyorsa, mesela kişi şefaat ya Resulullah sözünü söylemekte sakınca görmüyor. Şefaat ya Resulallah. Sen nereye sesleniyorsun? Peygamber'e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Peki, Allah Resulüne böyle dua edebilir misin? Niye edilmesin o Allah'ın Resulü falan filan? O zaten şefaat etmeyecek mi? Geliş böyle. Dua bir ibadet değil mi? Dua ibadet. Peki secde bir ibadet değil mi? Secde de bir ibadet. Peygambere secde edebilir misin veya kabrine? Bir kimse Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yani e, insanların en hayırlısı, Adem oğullarının efendisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrine secde etse ne olur? Yani Allah'tan böyle bir emir, böyle bir izin olmadığı sürece bu bir şirk olur. Dua da böyle. Dua bir ibadettir, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi. Allah Azze ve Celle yalnız kendisine dua edilmesini emrederken, La ilaha akar derken, yani Allah ile beraber başkasına dua etmeyin, seslenmeyin derken, bunun devamını ayette şöyle getiriyor bak. Bana ibadetten büyüklenenler diyor. Allah'a ibadetten büyüklenenler. Yani ilk hitap dua ifadesiyle, sonraki kelime ibadet ile. Yani sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılarak dua etmeyenler, Allah'a ibadetten büyüklenenler kapsamındadır. Allah Azze ve Celle'nin kutsal hadislerini biliyorsunuz. Yani kim bana halis kılmadan bir amelde bulunursa, ben onu ortak koştu kimselere bırakırım, o amelin benimle bir ilişkisi kalmaz, diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz. Allah'a ortak koşarak ibadet eden, Allah'a ortak koşarak dua eden, Allah'a ortak koşarak adak adayan, kurban kesen bütün ibadet çeşitleri. Kim böyle bir ibadet yapıyorsa, binlerle ibadet yapsa bile, bunların hiçbirisi yok hükmündedir, Allah'a ibadet etmiyor hükmündedir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den geliyor buyruk. Diyor ki, kim benimle beraber bir ortak edinirse, o amelin benim katımda hiçbir makbuliyeti yoktur, hiçbir karşılığı yoktur, tamamen ortak koşullarına bırakırım onu diyor. Ben ortaklardan en müstahani olanıyım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani, müşrik, görünüşte çokça ibadet eden bile olsa aslında hiç ibadet etmiyor hükmündedir. Çünkü Allah'ı birlemiyor. Çokça dua edip yalvarıyor. Kabelere asılıp yalvarıyor ama vesile ediniyor, şirk koşuyor. Allah'tan gayrından da istiyor. Bunlar yok hükmünde. Aynı şekilde bakın, Allah Azze ve Celle tek kendisine doğrudan dua edilmesini istediği gibi, emrettiği gibi, sufilerin bu konudaki bütün bahanelerinin, Öne sürdükleri mazeretlerin zaten naslardan hiçbir tutar dalı yok. Sadece akli yaklaşımlar getiriyorlar. Bunların tamamen batıl olduğunu beyan ediyor. Delille amel etme konusunda da böyle. Bu da işte itibat tevhidine giriyor. Yani bizim yapacağımız şey, yani kullar olarak bize düşer, demek ki iki şey var. Birisi uluhiyet. Allah'ı uluhiyetinde birlemek. Yani ibadet bizim işimiz dedik. Yani bize yüklenen vazife. İbadet etmek bizim vazifemiz. Bu ibadeti yalnızca Allah Azze ve Celle'ye yönelerek, sadece ona yönlendirerek ve hiçbir ortak katmayarak yapmakla mükellefiz. Muhammedun Resulullah sözünün, tevhidin ikinci kısmı olan <gülüyor> Muhammedun Resulullah şeklindeki ikrarımızın da gereği olarak ittiba tevhidi gerekiyor. Birisi Resulün birlenmesi, diğeri Mürsil'in birlenmesi. Mürsil Allah Azze ve Celle, yani Rasulü gönderir. Resulün birlenmesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarak herhangi bir şey yapılmaz. O Resul ki bize şöyle emretmiş. Size benden sonra sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri sünnet. Bu ikisi havzım akıncaya kadar birbirinden ayrılmadan beraberce gelecektir diyor. Burada nefi ve ispat olarak yani bunun da nefi ve ispatı var. Yani nasıl la ilahe illallah tevhidinin nefi ve ispattan ibaret olduğunu söylüyorsak Muhammedun Resulullah'ın da nefi ve ispatı var. Bakın burada o Rasul böyle buyuruyor dedik, sallallahu aleyhi ve sellem. İki şey bıraktı. İkisi birbirinden ayrılmadan beraberce kıyamet gününe kadar gelecek. Bir kesimi ne yaptı? Kur'an ile sünneti birbirinden ayırdı. Bunlar havza gelemeyecek. Kur'an ile sünneti birbirinden ayırdı. Sünnete bir edebiyat metni gözüyle bakıyor. Yani Shakespeare'in bir hikayesini düşünün. Veya Tolstoy'un bir hikayesini düşünün. Güzel şeyleri yok mu? Selam. Olur. Aleykümselam selamlarım. Tolstoy'un güzel hikayeleri var. Dostoyevski'nin güzel hikayeleri var. Güzel ibareleri yok mu? Var. Montey'nin denemeleri var mesela. On numara kelamlar var, cümleler var içerisinde. Aman değil mi ki? Beşer sözü. <gülüyor> şimdi biz Montaigne'in denemelerine baktığımız zaman uyan var, uymayan var, alacağımız var atacağımız var. Bu beşer sözü edebi bir metin veya felsefi bir metin neyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerini aynen bu makama koydular ilahiyatçılar yapıyor bunu yani ellerinde Allah Azze ve Celle'nin kullar arasında hükmünün cari olması için meşru kıldığı şahitlik müessesesi isnat sistemi bu yok çünkü buna ilimleri yok. İlimleri olmayınca ne olacak? Tilki uzanamadı, üzme, koruk dermiş ya. Bunlar böyle diyorlar. İsnat sistemi, uyduruk, şey yok. Yani bu hadisleri zaten uydurma, isnat da uydurabilirsin falan filan. Kolay mı öyle isnat uydurmak? İsnat ilimleriyle, hadis ilimleriyle uğraşacak ne zekalar var, Allah onlar çünkü bu anlayıştan mahrum etmiştir. Ne ilimleri var, ne de buna harcayacak vakitleri var. Çünkü adamların işleri dünyada makam edinmek, mertebe edinmek, konferanslarda boy göstermek, ilahiyatçı olarak tanımak. Yani bunların hadisle uğraşacak vakitleri yok. Allah Resulü'nün sözleriyle uğraşacak, onların sıhhatiyle, ilmiyle ilgilenecek vakitleri yok zaten. Bir de uğraşsa, bu ilmi öğrense bindiği dalı kesecek. Yani yaşadığı hayatı komple sileyecek. Münafıklar bu tip itirafları çok yapıyorlar. Bunlara bakarsam bu hayat yaşanmaz diyor. Kardeşim senin kendine çizdiğin hayat yaşanmaz. Senin kendine kafandan çizdiğin hayat yaşanmaz. Sen kafandan bir hayat uydurmuşsun, hayat sistemi uydurmuşsun. Allah Resulü'nden sana seni hayat veren şeylere çağırdığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette öyle demiyor mu? Resulü hayat veren şeylere çağırdığı zaman icabet edin. Sen... Hayata diyorsun ki, Allah Resulü seni demek ki hayat veren şeye çağırıyor. Bu yaşanmaz diyoruz. Allah böyle diyor, sen böyle diyorsun. Bu zamanda bu yaşanmaz. Bu zamanın kılıfını, sınırlarını kim çizdi? Sen kendin çizdin, kendine bir şablon çizdin. Allah'a uymadan, Resulüne uymadan kafandan bir şablon çizdin. Ticarete bir düzen koydun. Sosyal hayatına bir düzen koydun. Siyasi hayatına bir düzen koydun Dini hayatına bir düzen koydun Ama Allah'tan ve Resulü'nden gelenler buna uymuyor O zaman ne yapması lazım? Aynı Montaigne'in denemelerindeki cümleler gibi bakması lazım Allah Resulü'nün sözlerine Benim çizdiğim bu şablona Allah Resulü'nün sözlerinden uyanı alırım Uymayanı atarım Bugün mantık bu İşte Allah'ın kitabıyla Resulü'nün sünnetini ayıranlar Böyle Eskiden bunu sekülerler yapıyordu kendilerini yani İslam'a nispet edemeden münafıklar yapıyordu. Yani bu anlayışlarını İslam'a nispet edemeden ya gizlice yapıyorlardı veya aleni ateistler yani dinden, imandan sıyrılmış ya Yahudiler ya Hristiyanlar buna benzer kimseler yapıyordu. Mesela düşünün İyad bin Himar el-Mücaşi radiyallahu anh'a Yahudinin birisi geliyor, Yahudi. Yahudiden tutup Kur'an ve sünnete uymasını bekleyemezsin. Zaten böyle bir imanı söz konusu değil bunun. Diyor ki, sindiğinizde diyor şarap harammış diyor. E ne var bunda diyor, haram diyor. Yahu diyor, üzüm haram mı? Hayır. Su haram mı? Hayır, helal. İşte diyor, sindiğiniz böyle, yani mantık dışı. Yani şarap dediğin şey, üzümle su karıştırılıyor, böyle yapılıyor diyor. Yazbin bin Himar radıyallahu anh diyor ki, tutup buna işte Allah böyle yasaklıyor, Rasulü böyle yasaklıyor demiyor. Çünkü zaten İslam dışı bu adam, yani İslam'a mensup değil. Diyor ki ben sana su serpsem ölür müsün? Hayır diyor. Sadece ıslanırım. Peki üzerine kum serpsem, toprak serpsem ölür müsün? Hayır diyor. Peki diyor bu toprakla suyu karıştırıp çamur yapsam, bir müddet bekletsem, kerpiç yapsam, bu kerpiçi kafana patlatsam ölür müsün? Ölebilirim diyor. Aa bu bu mesele böyle diyor. Yani şimdi bunu Yahudi diyordu bakın. Bunu, bu itirazları yapan Yahudiydi. Adı Yahudiydi bunun yani, İslam dışı. Buna benzer pek çok itirazlar var. Bir ara işte batıniler, İslam'a dahil olarak, kendilerini İslam'a nispet ederek, din hakkında ileri gelip şeyler söylemişler. Allah'ın dinini tartışmaya, açmaya çalışmışlar. Bugün, ilahiyatçı vasfındaki insanlar, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine aykırı akli Gerekçelerle itiraz ediyorlar. Ya yani Mustafa İslamoğlu bunlardan birisi. Rezil. Yani bir sürü insan görürsünüz ki bunu ağza açık dinliyorlar. Yani normal aklı başında fıtratı selim sahibi birisi, yani din hakkında bilgisi olmasa bile, bu adamın konuşma tarzından ne kadar münafık bir adam olduğunu anlayabilir esasında. Tabiata ters. Düzgün tabiata ters bu adamın tavırları. Yalakalık yani adamın yaptığı şey. Konuşma tarzı yalakaca. Senin bir tabiat bu tavırdan hoşlanmaz. Ama niye hoşlanıyorlar? Fıtrat bozulursa hoşlanır. Hoşuna giden şeyler söylüyorsa hoşlanır. Şimdi düşünün. Biz bir şey söylüyoruz. Bunu Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellemden getirerek bütün ümmetin kabul ettiği kaynaklara atfen söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan mesela geçen gün e, hangi dersti? Ben sadece namaz için abdest almaktan emrolundum diyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Hirakli, Bizans Kralı Hirakli, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam ayet yazılı Ey ehli kitap sizinle bizim aramızda ortak kelimeye gelin ayeti ve devamı yazılı. Tam ayet yazılı bir mektup gönderiyor. Hirakil kim? Müslüman değil. Yani Allah Resulü'nün bu tam ayet yazılı musafı, kağıdı gönderdiği kişi Müslüman değil. Ve Allah Resulü zamanında musaf yok zaten. Yani tam bir şekilde musaf yok biliyorsunuz. Allah Resulü'nden sonra toplanıyor musaf. Dolayısıyla Allah Resulü hayattayken kişinin Kur'an'a abdestsizken dokunması meselesi ne ile ilişkilendirilebilir? Üzerinde ayet yazılı kağıt parçaları veya deri parçaları değil mi? Çünkü Allah Resulü zamanında musaf yok, toplanmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslen bir müşrik olan Hristiyan müşriği Bizans kralı o zaman buna tam ayet yazılı bu mektubu gönderiyor. Bugünkü zihniyet, yani taklitçi, mezhepçi zihniyet diyor ki kişi abdestsiz mushafa dokunamaz. Ama bazıları işte hafleterek mushafa dokunmadan okuyabilir diyor. Bazıları bunu da caiz görmüyor. Yani hiç okuyamaz diyor. Bazıları daha başka yorumlar yapıyor. Hep rey bak. Eğer dua kastıyla okursa okuyabilir, yoksa okuyamaz bir sürü e, dallandırılmış, budaklandırılmış şey. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir yasak getirebilir misiniz? Abdestsiz kimse Kur'an okuyamaz diye. Allah Resulü'nden böyle bir yasak yok. Allah Azze ve Celle'den gelir mi? Kur'an-ı Kerim'de. Aslında Kur'an-ı Kerim'de de yok. Ama bir ayeti tevhül ederek. La yemessuhu illel mutahharun. Ayetiyle geliyorlar. Bu ayet, kendi aleyhlerine delir. لَا suhu إِلَّا mutahharun Çünkü Vaka'a 89. ayetini okursanız, Allah Azze ve Celle, Levh-i Mahfuz'daki Ümmül Kitap'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim, اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ Kerim فِي لَوْهِنْ مَحْفُوزٍ Levh-i Mahfuzdadır. Muhakkak o Kur'an-ı Kerim'dir. O Levh-i Mahfuzdadır. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Allah Azze ve Celle. Sonra La yemessuhu illel mutahharun Temiz kılınanlardan Dikkat edin. Temizlenenler demiyor Allah Azze ve Celle. Yani temizlenen Mutatahharun dese Abdest alanlar manasına gelir. Ama <gülüyor> öyle değil. Mutahharun. Temiz kılınanlardan başka ona dokunmaz. Kim bu temiz kılınanlar? Melekler. Ayetin Maksadı ne? Bildirilmesinin Cinlerin, şeytanların Allah katındaki Levh-i Mahfuz'da Saklanan bu Kur'an-ı Kerim'e hiçbir müdahalelerinin söz konusu olamayacağını bildirmek. Bunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Ayet bununla ilgili. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu Resul sahabesi, sahabe arasında abdesti bozulanlar, işte cünüp olanlar, yani insanlık hali, bunlar insanın başına gelir. Mesela Ayşe Radiyallahu şöyle diyor. Müslüm hadisi, Ümmü Seleme de olabilir ama Ayşe radıyallarına diye hatırlıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımlarıyla ilişkiye girerdi, suya dokunmadan sabahlardı. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın genel yapısı olarak şunu biliyoruz biz. Her gece okudu ayetler var. Suya dokunmadan, yani cinsel ilişkiye girmesine rağmen, yani guslu gerektiren bir hal olmasına rağmen, sabahladı olurdu suya dokunmadan. Bu, zorlama bir tevil gibi gözükebilir. Aynı Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her hali üzere Allah'ı zikrederdi diyor. Yani buna cünüplük de dahildir. Abdestli hali, abdestli hali bunların hepsi dahil. Böyle rivayetler olmasına rağmen, sabit rivayetler olmasına rağmen buna karşılık bir tane sabit yasaklayan rivayet yok. İbn-i Abbas radiyalanmadan açık sayı rivayette diyor ki o cünübün dahi Kur'an okumasında bir sakınca yoktur. Neye dayanarak söylüyor bunu? Yani sakınca yoktur diyor o. Neye dayanarak söylüyor? İşte sahabeden bazısı bunda sakınca olduğu görüşünde. Ama Allah Resulüne dayanan bir şey yok. Şimdi sahabe ihtilaf etti. Sahabenin bir kısmı diyor ki cünübün Kur'an okuması sakıncalıdır. Bir kısmı diyor ki sakıncasızdır. Şimdi bakın, Ebu Hureyre tabi sahabe değil mi? Hüzeyfe tabi sahabe değil mi? İkisinden de geliyor rivayet. Bir gün diyor, cünübidim, Allah Resulü'nü karşıda gördüm de diyor, bak sakınma duygusu değil mi? Sahabedeki sakınma duygusu. Allah Resulü'nü karşıda görünce diyor, hemen gittim diyor, kusettim ondan sonra Allah Resulü'nün yanına gittim. Allah Resulü bana dedi ki, neredeydin ey Ebu Hureyre? Dedim ki, yalan Resulü, ben cünüb idim. O halde seninle karşılaşmak, o halde selam vermek, musafa etmek istemedim. Yani pis idim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nef ediyor Yani bu sahabenin zihnindeki o yanlış algılamayı nef ediyor siliyor. Diyor ki, Subhanallah, Müslüman necis olmaz. Hangi hali için söylüyor bunu? Cünüplük hali için. Müslüman cünüp halindeyken bile necis değildir. Kim Müslümanın, cünüp haldeyken necis olduğunu söylüyorsa, Rasulü e muhalefet ediyor. O zaman Müslümanın cünüp haldeyken bile necis değilse, Kur'an'a dokunmasına engel olan şey nedir? Bakın bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne sabit olan bir şey. Hanımlarını haizlığı iken, yani 11 tane hanımı oldu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya 12 cariyesiyle, 12 tane hanımı oldu. Bunların muayyen dönemleri vardı. Hiçbirisine işte sakın şu günlerinizde Kur'an'a dokunmayın, yanaşmayın, okumayın böyle bir yasak ondan gelmemiş. Sahabelerine böyle bir yasaklamada bulunmamış. Yani bununla mükellef olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O diyor ki ben sizi cennete yaklaştıracak her şeyi beyan ettim, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi de beyan ettim. Kim bu yasak olmasına rağmen Allah Resulü bunu beyan etmedi diyorsa bu da bir iftiradır. Dört mesebin dördü de birleşse dördü de iftira etmiştir deriz biz. Bu mesele yani mezhepler, alimler meselesi değil bak. Şimdi din böyleyken yani Allah'tan Resulünden gelen mesele bu. Biz bunu söylerken bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dayanıyoruz. Mustafa İslamoğlu ne diyor? Mustafa İslamoğlu bizim söylediğimiz şeyleri söylüyor. Şunların, şu söylediklerimizin aynısını söylüyor. Akıl ile söylüyor. Değil mi? Gerekçesi akıl. Gerekçesi akıl olduğu için onun, hayızlı kadının namazla kılabileceğini söylüyor. Ne kadar abes bir söz değil mi? Toplumun gözünden baktığın zaman çok daha abes olması lazım. Fakat bu toplum Mustafa İslamoğlu'na rağbet ediyor. Biz bunu Allah Resulü'ne dayanarak söylediğimizde tuhaf karşılıyor. Bu işte bir gariplik olması lazım. Gariplik şu, olayda şeytanın müdahalesi var. Şeytan böylesine sapık bir adama, bu kadar toplumun da giden bir şeyleri söylemesine rağmen insanları buna yönlendirebiliyor. Ama biz haklı söylüyoruz, Allah Resulü'nün sünnetini söylüyoruz. Olması gerekeni söylüyoruz. Adam mezheple geliyor, şuna geliyor, bununa geliyor, falanla geliyor, filanla geliyor. Yani Allah Resulü'nün sünneti beğenilmiyor. Ama Allah Resulü'nün sünnetinin yerine Mustafa İslamoğlu denen dürzü kendi kavliyle bir şey söylüyor. İnsanlar yani geleneklerine de aykırı olmasına rağmen bunu benimsiyor. Şeytanın müdahalesini görmek lazım burada. Aleykümselamun aleykümselam. Demek istediğimiz şu, bu adamlar birbirinden havuz akıplığıncaya kadar ayrılmadan gelecek olan Kur'an ve sünneti ayıranların bir sınıfı. Bir sınıf daha var ki, bunlar Kur'an ve sünnet ile beraber başka şeylere de tutunanlardır. Kur'an ve sünnetle beraber mesela bu kesim, birinci kesimden bahsettiğimiz kesim sadece Kur'an der. Sadece Kur'an'a sarlılıklarını iddia ederler. Bu boş bir iddia ama e, konumuzun yeri burası değil şu an. Kur'an'a sarlılıklarını iddia ediyorlar. Yani onların indiğinde delil Kur'an'dır. Aslında akıldır da onlar Kur'an diyor. Çünkü Kur'an'ı açıklayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'ı kopardığın zaman, Kur'an'ı anlamak için ne kalır geriye? Akıl kalır. Senin aklın kalır, benim aklım kalır, onun aklı kalır, bunun aklı kalır. Ve bu akıllar birbiriyle kıyamet gününe kadar çarpışırlar, dururlar. Çarpıştıkça da yeni nüveler çıkar. Yeni yeni gruplar çıkar. Çarpıştıkça yenisi çıkar. Bakın Edip Yüksel sadece Kur'an diyor değil mi? Edip Yüksel de sadece Kur'an diyor. Mustafa İslamoğlu'nu Edip Yüksel tekfir etmiyor mu? Edip Yüksel'i Mustafa İslamoğlu tekfir etmiyor mu? İkisi de sadece Kur'an diyor. Sadece Kur'an'la birbirlerini tekrür ediyorlar. Bu Mustafa okuyan mı? Mehmet okuyan mı? Yani bunun gibi sünnet inkarcılarının hepsini böyle düşünebilirsiniz. Adam diyor ki mesela Allah Azze ve Celle'nin ilk yarattığı mahluk insan ilk insan Adem Aleyhisselam. Kitapta bu böyle. Ya yü elle ya yü en nasu taqu rabbekumul lezi ve vesse minhumara jalen Ayet kayta açık değil. Hutbe-i racide okuduğumuz ayetlerden birisi. Buna da iyileşiyor bu adam. Burada diyor ins cins isimdir diyor. Yani ne demek? Ademle beraber başka ademler vardı yoksa diyor hiç kardeş kardeşle evlenecek olur mu öyle şey diyor. Bak bir Kur'an iddiası kurancılık iddiası böyle diyor. Ayet ne diyor? Ey insanlar! Rabbinizden korkun ki O Rab sizi tek bir candan, nefisten yarattı ve halaka minha zevceha ve eşini de ondan yarattı. O candan eşini yarattı. Ve besse minhuma o ikisinden de yaydı neyi? Ricalen ve ketir. nisa. Ricalen ketira Erkekler ve kadınlar, pek çok erkekler ve kadınlar çıkardı yaydı. Ayet bu. Kur'ancı oldun, yani tek kaynak Kur'andır diyen bir adam nasıl yapıyor, alleme diyor, galleme diyor, bu ayete de muhalefete diyor. Adem'le beraber başka Adem'ler vardı. Böyle demesindeki illet ne? Çünkü nasıl olur da kardeşler birbiriyle evlenir? Kardeşler nasıl birbiriyle evlenir? Adem Aleyhisselam'ın çocukları, işte bir batından doğan, diğer bir batından doğanla hani karşılıklı evleniyorlardı ya. Bu nasıl olur? Kardeş evli olacak şey mi? Bertlerin, cahillere cevap vermek. Müsteşlikler İslam'a aslında dinlere saldırıyorlar. Sadece İslam'a değil. Hristiyanlığa da, Yahudilere de, hepsine de tıpkı şeyler gibi. Yani bu e, evrimciler gibi. Evrimciler işte insanın maymundan geldiğini söyleyerek böyle yırtıyorlar. Kendilerini böyle e, tatmin ediyorlar. Mesela başka bir Kur'ancı Süleyman Ateş bunlara işte Kur'an'da da evrim vardır diyerek böyle getiriyor. Hatta biraz daha ileri getir gidiyor o. Varlığın aslının yani insanın aslının kömür olduğunu, kömürden bitki çıktığını, bitkiden işte balık, balıktan karayavanı, karayavanlarından da işte e, yani evrimi dile getiriyor bu adam. Yani bu ne için? Bu İslam'dan utandıkları için, yani Kur'an-ı Kerim'e bu fikriyatı sokuşturmalarının sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı İslam'dan utandıkları için. Çünkü medeni kart dedikleri, gündemde, revaçta olan Avrupa aleminde ilmi çevreler dedikleri saçmalık bölgelerinde, beşeri, felsefi kültürlerin, bozuntuların meclislerinde bu tip saçmalıklar prim yapıyor. Bu prim yapması için ne diyecek? Ben Müslümanım, gavurum diyemez. Bir çevresi var, bir ortamı var, bir ilahiyatçı kimliği var. Ne yapması lazım? Kur'an'ı tarif etmesi lazım. Avrupalıların, şarkiyatçıların, oryantalistlerin bu iddialarına Kur'an'ı uydurması lazım. Tıpkı dünyayı yuvarlaklaştırmaları gibi. Sırf gavurların indinde güya rezil olmamak için dünyayı yuvarlak diyorlar. Bunu Kur'an'a söyletiyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki ayetinde açık açık yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl dümdüz kıldık? Bunlar diyor hayır Allah öyle dese de aslında dünya yuvarlaktır diyor. Bunu Selefi Şeyhler söylüyor. i̇bn Usayminler söylüyor yani. Ben başkalarına hiç gitmiyorum. Bu felsefecilerin tuzaklarına düşenler için onlar için zaten İslam her türlü müdahaleye açık. Yani istedikleri gibi keyfi yorumlar yapıyorlar. Ama selefi şeyhler içerisinde dahi bunun, bu hegemonyanın etkisine kapılmış olan kimselerden bahsediyorum. Şimdi bizim için asıl İbn-i değil. İbn-i değerli bir alim. Yani kitaba, sünnete, ümmeti yönlendiren çok değerli alimlerden birisi. Fakat İbn-i Usemi ne olursa olsun bizim için asıl değil. Allah Azze ve Celle'nin kelamı yanında İbn-i yorumu Allah'ın kelamını tahsis edemez. Bütün Avrupalılar bir araya gelse, yani Avrupalılar bırakın, bütün Müslümanlar icma etse, olamaz da böyle bir şey. İcma etse, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen herhangi bir şeyi tahsis etmeye kalksa, tahsis eder mi? Usullü herkes okuyor. Resulün sözünden başka bir şey Kur'an-ı Kerim'i tahsis edemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinden başka bir şey <gülüyor> bakın onda sahih diyoruz, zayıf hadis de tahsis etmez. Sahih bir hadis olmadıkça Allah Azze ve Celle'nin ayetini tahsis, takyit edemez. Allah Azze ve Celle diyor ki ve وَاِلَا الْاَرْضِ keyfe sutihat Yani bundan daha açık bir ifadeyle Belirtilemez. Yani bir sürü ayetler var. İşte meddel arz, dahal arz, işte mihat ifadesi, feraşa ifadesi, bisat ifadesi. Bunların hepsi dünyanın düzlüğüne devlet eden ayetler. Ama şu ayetten daha açık bir ifade olamaz. Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl dümdüz kıldık? Ayet böyle. Ama insanların çoğunluğunu, Dikkatı alma meselesi, yani Muhammedun Resulullah konusundaki Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, Kur'an-ı Kerim'e itimadın, tevekkülün birlenmesinden meydana gelen herhangi bir, en ufak bir açıklık, sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına karşı bir açıklık sebebiyle, Binbazlar bile, İbn-i bile şunu söyleyebilmiştir, işte, modern bilimde böyle diyor. İşte biz Kur'an-ı modern bilimi şöyle bağdaştırırız. Ne demek ya bu? Yani Kur'an-ı modern bilim dediğin kim? Avrupalı kafir araştırmacılar. Yani ateist araştırmacılar. Avrupa'ya göre kafir olan araştırmacılar. Yani Hristiyanların tekfir etti araştırmacılar. Newton gibi. Newton ateist. Hristiyan felsefeciler Newton'u tekfir etmişlerdir. Bak Galile'nin tekfir edildiğini herkes biliyor değil mi? Galile dünya yuvarlak dedi diye tekfir edildi. Neye dayanarak tekfir ettiler onu? İncil'e dayanarak tekfir ettiler. Yani Hristiyanların da tekfir ettiği adamların dünya yuvarlak demesi sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini cem edeceklermiş. Yahu bu nasıl mı ki cem ediyorsun? Bu bir acizliktir. Kimden gelirse gelsin. İster Binbaz'dan, ister Elbani'den, ister İbn-i bizim için önemli değil. Biz şunu biliriz. Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar... Eskimeyecek olan, yani akılların üstünde, evrensel akılların üstünde bir kitap indirmiştir. Yani mucize diyorlar yani. Bugün mucize tabirini kullanıyorlar buna. Allah'ın ayetleri, beşerin sözlerine benzemez. Her şeyden haberdar olan, kaybı en iyi bile, Allah Azze ve Celle böyle diyor. Sen, kahinlerin tahmine dayanarak, zanni, kısıtlı bilgiyle bir şeyler söyleyenlerin, sözüyle sen Allah Azze ve Celle'nin sözünü cem edecekmişsin. Ortaya yeni bir şey çıkacak. Yani yuvarlak ama yuvarlak olmayan, düz olan bir dünyaya inanacaksın. Bugün maalesef bu raddeyi getirdiler. Bugün Müslümanım diyen insanlar, pek çok Müslüman, yani kimlik olarak, coğrafi konum olarak pek çok Müslüman Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini söylediğinde seninle dalga geçiyor. Ya dünyaya düz diyor ya. Hangi ağız bu? Dün bunu gavurlar söylüyordu. Bak ateist. Aleyküm Yani ateist, bilim adamı denilen adamlar, skeptisistler, Hristiyanları böyle aşağılıyorlardı. İşte Te Tevrat'ta, İncil'de yazan şeye inanıyorlar da. Mesela dünyayı sabit kıldık ifadesi var İncil'de. Aynı ifade Kur'an-ı Kerim'de de var. İncil tahrif edilmiş, Tevrat tahrif edilmiş. Amenna. Ama aynı ibare Kur'an-ı Kerim'de var. Dünyayı sabit kıldığından bahsediyor. E, bilim de yavaş yavaş bunu itirafa başladı. Dünyanın sabit olup güneşin hareketli olduğu. Mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ey Ebu Zer bilir misin bu güneş nereye gidiyor her gün? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Her gün diyor o arşın altına, Rahman'a secde etmeye gidiyor diyor. Rabbinden izin istemedikçe doğmaz. Ta ki diyor, o alıkonulur da diyor, battığın yerden doğu denilir. Kıyametin kopacağı zaman da bu. Hadis Müslümanis. Ebu Zer radıyallahu an bunu istiyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan ve buna iman ediyor. Zamanımızın insanı bunu istiyor Sayı yollarla. Yani ümmetin sıhhatini kabul ettiği Müslim gibi bir kitapta ne yapıyor? Bu hadis karşısında işte gerçeklere vakaya ters hangi vakaya? Hangi vakadan bahsediyorsun? Diyor ki güneş şöyle böyle işte böyle secde falan. Kardeşim güneşin secdesini sen nasıl anlıyorsun ki? Allah Azze ve Celle buyuruyor, ayetle sabit bunlar. Her mahlukun bir tesbihi var değil mi? Sen buna iman etmiyorsun ki. Taşlardan öylesi vardır ki, bakın Bakara 74. ayet. Allah'ın korkusundan diyor, taşa Allah korkusu nispet ediyor. Bazı kalpler katılaşmıştır, taşlaşmıştır. Taşlaşmıştır. <gülüyor> Kalplerin katılından bahsediyor. Halbuki diyor, taşların bazı vardır ki diyor Allah Azze ve Celle, Allah korkusundan yarılır, çatlar, içinden su fışkırır, kimisi yuvarlanır, kendisini atar diyor. Taş, bugün bilimle açıklayın hadi. Taşın Allah'tan korkusunu açıklayın bilimle. Bilime mi iman edeceksiniz Allah Azze ve Celle'ye mi? Yıkılmak isteyen bir duvar diyor. Kehf suresinde o. Ee, Musa hazır Hızır kısasında yıkılmak isteyen bir duvar diyor. Ya duvar yıkılmak ister mi? Gel zamanın insanına anlat. Allah böyle buyurdu. Her şeyden haberdar olan görüneni ve görünmeyeni bilen Allah haber verdi. Biz de iman ettik. Ama sen neye iman ettin? Dün kara dediğine bugün ah diyem bilime iman ediyorsun. Dün kara dediğine bugün ah diyem bilim. Bilim tarihi bu tip gaflarla dolu. Dün ıspanak mesela en basinden bir şey, ıspanak demir deposu denilen bir şey. Herkes buna inandı. Yani hiç kimse itiraz etmedi ee, yıllarca. Çizgi bilimleri yapıldı Temel Reis'te falan. Sonradan Akalın'ın biri tespit etmiş ki 0.05 yerine 0.5 gibi yani böyle bir hesap hatası olduğunu tespit ediyor da ondan sonra aslında ıspanak demirle hiçbir alakası olmadığını açıklıyorlar. Yıllarca insanlar buna inanıyor. Demek ki insanlar, insanlar çoğunluk, hatta herkes saçma sapan bir şeye bile inanabiliyor. Ama Allah katından gelende hiç böyle bir şey bulabilir misiniz? Yani hiç Allah'ın sözü, beşerin sözü gibi olur mu? Nasıl olur da Allah'ın sözüyle mahlukun, beşerin sözünü cem etmeye kalkarsın, yeni bir anlayış türetmeye kalkarsın? Allah dümdüz diyor, işte bütün gavurlar, Onların kameraları falan filan da diyormuş ki dünya yuvarlak. O halde cem edelim. Bu anlayışa göre Kur'an'ı söyletelim. Bu nasıl bir e, sünnete ittibadır? İşte bu sebeple ki mesela Edip Yüksel, Kur'ancı dediğimiz, Kur'an'ın savuncusu olduğunu iddia eden zat diyor ki, Yasin suresinde, Kullüm fi felekin yesbehun. Buradaki kullun yani her şey semadakiler sayıyor Allah Azze ve Celle. Burada gece, bir, gündüz, iki, güneş, üç, ay, dört. Kullun fi felekin yesbehun. Ayetten diyor ki, bunların hepsi bir felekte bir yörüngede yüzmektedir. Sibah yüzmek demek, yesbehun yüzüyorlar. Hepsi de bir felekte bir yörüngede yüzüyorlar. Edip Yüksel fikir yürütüyor buradan. Diyor ki, Burada sadece iki şey var diyor, güneş ve ay. Kül ifadesi ise en az üç ve daha fazlası için kullanılır diyor. Demek ki diyor, dünya da dönüyor. Dünya dönüyor olmasa, hareket halinde olmasa, küllün denilmezdi diyor. Allah Azze ve Celle bakın dünya demiyor burada. Yer demiyor, yeryüzü demiyor. Güneş, ay. Ve dört şey sayıyor. Gündüz ve gece. Gece ve gündüzün bir mahluk olduğu... Vatandaşın aklına gelmiyor. Bu Kur'an ile geldiği bir yer değil mi? Acaba Kur'an'ın söylediği bir şey mi? Değil. Bunu bu çıkardı. Allah Azze ve Celle dört şey sayıyor. Ama sen diyorsun ki ya gece ve gündüz varlık olmaz. Allah diyor, gece ve gündüzü yarattığını bildiriyor. Allah dağı yarattığını bildirir zaman dağı bir varlık kabul ediyorsun. Güneşi yarattığını bildirdiği zaman güneşi bir varlık kabul ediyorsun. Allah geceyi yarattı, gündüzü yarattı dediği zaman... Halakal Leyli ve Nehar yok mu? Bunlara ayrı varlık kabul etmiyoruz. Bu aynı ruhu inkar edenler gibi, yani göremiyorsak yok yemler gibi yani. İşte bunlar Kur'an'a kendi akıllarınız akıllarıyla ürettikleri aciz akıllarıyla ürettikleri şeyleri söyletiyorlar. Allah'a iman etmiyorlar. Yani Kur'an onların hevalarına uymayınca, mesela bugün Rasul aleyhissalatü vesselam hayatta olsaydı bunlar Rasul'un safında olur muydu? Bu kimseler Rasul'ün safında olup da ey Allah'ın Resulü işte sen Kur'an'dan bunu anlıyorsun ama ben öyle anlamıyorum, ben şöyle anlıyorum diyemez değil mi? Bunu diyemezler. E şimdi Rasul hayatta yok. Hayatta olsaydı ve bu kimselerin kudreti, gücü yetseydi zaten o Resulü öldürürlerdi. Önceki kardeşleri bunu yaptılar. Yahudi kardeşleri bunu yaptılar. Onlar kendilerine hoşuna gitmeyen bir şey söylediğin zaman peygamberlerini öldürüyorlardı. Bazen günde binlerce peygamber öldürdükleri oluyordu. Yahudiler. Yani onun peygamber olduğunu kabul edeceksin ama öldüreceksin. Hoşuna gitmeyen bir şey söylediğin zaman öldürebiliyorsun. Yahudilerin. İsrailoğullarının başından geçen, yani insanlığın başından geçen bir şey bu. Allah Azze ve Celle sonraki Yahudilere öncekilerin yaptığını yüklüyor bakın. Madem öyle, neden peygamberleri öldürdünüz diyor değil mi? Halbuki bu, bu hitabı yaptığı kimseler o peygamberleri öldürenler değil. Ama neler? Onların yolunu, onların mantığını, dinini, akidesini takip edenler. Onlardan teberri etmedikleri için peygamberleri bizzat öldürmeseler de Allah Azze ve Celle onlardan teberri etmediklerinden bunları onlara sayıyor. Neden peygamberleri öldürüyordunuz o halde? Bunlar aynı kafa. Rasul'e iman ettik sözü, işte bir postacıya iman ettikleri gibi. Kendi ağızlarıyla söylüyorlar zaten. Bir postacı gibidir. Ne demek bu? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile bu adam çağdaş olacak da, Edip yüksel gibiler. As, asri olacak. Onunla muasır olacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in aklınca bir şey anlayacak. Bu da aklınca başka bir şey anlayacak. Ve buna da İslam evrenselliği. İhtilaf, rahmettir sözü de buradan geliyor işte. Yani İslam evrensel. Evrenselle kastettikleri bu. Çeşitliliğe tahammüllü. Çeşit. Yani buna İslam'ın motifleri diyor. Şurada Şia, Rafızi. Şurada Selefi, Sünni, Eli sünnet, şurada Hanefi, şurada Şafii, şurada ne bileyim hep İslam'a nispet eden fırkalar. Bunların hepsi İslam'ın çeşitliliği gibi göreceksin. Bu mantığı yerleştirecekler. Diyanet İşleri Başkanı işte diyor ki bir tek bu Selefiler var ya çok tehlikeli. Niye? Onlar kendilerinden başkasına hak görmezler. Güzel bir niteleme doğru yani doğruyu söylüyor ama o doğruya düşman olarak söylüyor bunu Allah Azze ve Celle bir tane din indirmiş bir tane kitap indirmiş o kitapta şayet Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı ihtilaflar bulurdunuz diyor yani bu selefiler yok mu bu selefiler Kur'an-ı Kerim'i böyle görüyorlar ha Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf olmadığını söylüyorlar bu selefiler yok mu? Allah Azze ve Celle ne diyor söyle ya böyle şey mi olur? Ya inanın bunu söyler ilahiyatçarı. Bunlar yok mu diyor bu Selefiler? Mesela Maide 44, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin takenleridir diyor ayette diyor. Bunlar işte böyle diyor. Tıpkı diyor bu Yahudilerin nasçılığı gibi diyor. Yahudiler de böyle işte kitaplarına böyle iman ediyormuş da, Selefileri bunlara benzetiyor. Kur'an ne diyorsa o diyorlarmış. Ne yapacaksın? Aklı işledeceksin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğinden başka bir şeye inanacaksın. Sufi kesim böyle yapıyor. Onlar şeyhlerini, keşiflerini ön plana sürerek bunu yapıyorlar. Bu ilahiyatçılar akıllarıyla, reyleriyle. Bir kesimi siyasetleriyle. Adamın siyasetine uymuyor. Dernekçiler, konferansçılar da davet. Davetlerine uymuyor. Allah Resulü mescitlerde davet etti. Dediğinde diyor ki, işte siz daveti engellemeye çalışıyorsunuz diyor. Bunlar diyor İslam'a en büyük zararı verenler. Hadi Diyanet İşleri Başkanı demiş ki, işte bu selefiler yok mu? Onlar kendilerinden başka hak kabul etmez. Allah Azze ve Celle iman edenleri böyle nispet, e, niteliyor bakın. De ki bu benim dosdoğru yolumdur. Bunun dışında yollara uymayın. Yani bir tane yol var, dosdoğru yol. Onun dışındakiler sapıklık yolları. Allah Resulü böyle açıklıyor bu ayeti de. Bir tane doğru yol var. Onun dışında yollar var. Her birinin başında şeytan oturur ki ateşe davet ederler. Hadi Diyanet İşleri Başkanı bunu söylemiş. Ha kendisine Selefi diyen birisi. İşte bunlar yok mu? Uygulanmaya karşı çıkıyorlar. İslam'a zarar veriyorlar. Bunlar Yahudiler'e hizmet diyor. Bunlar ne bileyim işte Amerika'ya hizmet ediyor. Sanki... Ee, Amerika'ya hizmet etmek, Kur'an ve Sünnet savunmakla oluyor. Ne işse, demokrasiye çağırmak, oy kullanmaya çağırmak da İslam'a hizmet oluyor. Böyle niteliyor. Ha Diyanet İşleri Başkanı, ha bunlar, ha ötekiler. Bunlar kendilerini artık İslam'a nispet ederek söylüyorlar. Yani münafıklar sahabenin arasında... Ancak gizlenerek dolaşırlardı. Allah Azze ve Celle diyor ki onlar ağızlarından sadece bu kadarını kaçırdılar. Onların sinelerinde gizledikleri daha büyüktür. Bunlar sinelerinde de ne varsa çok rahat bir şekilde açıklıyorlar. Buna rağmen e, hakka düşmanlığı din adına yaptırıyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, Allah Resulü'nün öldüğü, Gariplere müjdeler olsun diye övdüğü, çoğunluğa muhalefet edip, hak neyse onun yanında yer almayı, çirkinlik olarak gösterip buna tükürtüyorlar, yine yani Müslümanlara tükürtüyorlar, reddettiriyorlar, bağları koparıyorlar ve yaptıkları şeye de bu sefer onlar bağları kopardı diyorlar. Tıpkı Ebu Ceylin yaptığı gibi yani. Ebu Cehil ellerini açıp diyordu ki Bedir Savaşı'ndan önce, Ya Rabbi diyor, şu akrabalık bağlarını koparan şu kavme karşı bize yardım et diyordu. Münafıkça yapıyordu bunu. Yani toplumun hislerine hitap etmek istiyordu. Bu ya Allah'ın dini için onlarla savaştığı şeyini veriyordu. Bugün de aynı benzer söylemlerle, yani haklı söyleyerek batıl e, davalar peşinde koşuyorlar. Her kim Kur'an ile sünneti birbirinden ayırırsa, sapıklığa düşer. Veyahut, Kur'an ve sünnetin yanına üçüncü, dördüncü, beşinci bir esaslığa koyarsa, icmayı koyarsa, kıyası koyarsa, biz icma derken soru işaretiyle, ünlem işaretiyle söylüyoruz bunu. Çünkü icma dediğimiz şeyin tanımı, ümmetin müştehitlerinin Kur'an ve sünnetten herhangi bir naz üzerinde ittifak etmeleridir. Bunun delalet üzerine ittifak etmeleridir. Bunların icma dedikleri şey ise çok başka. Bazen Cumhur'un ittifakına da icma diyorlar. Bazen sonrakilerin söylediği şeylere de icma diyorlar. Mesela işte günümüzde sigara sağlığa zararlıdır, bunda icma vardır demeleri gibi. Bunlara da icma diyorlar. Hangi nas? Hangi nas üzerinde icma dediğiniz şey madem öyle? O kadar usul okutuyorsunuz. Usulde icmanın tarifini bana bir yapın. İcma... Ümmetin alimlerinin herhangi bir nastın delaleti üzerinde ittifak etmeleridir. Sigaranın sağlığa zarar verdiğinde icma etmişler dedikleri şey hangi nastın üzerinde? Bu bir. İkincisi her zarar veren şey haram mıdır? Vesaire vesaire. Bunlar usulî meseleler. Kendi koydukları usulede mukalevet ediyorlar. İcmayı kıyası koyduğu zaman insanın iki tane eli var. Biriyle Kur'an'a, biriyle sünnete sıkı sıkı yapışır. Birini bıraksa, tek Kur'an'a metinse sapıklığı anladınız. Eğer üçüncü bir dal koyarsa buraya, ya Kur'an'ı bırakacak, ya sünneti bırakacak da ona tutunacak. Dördüncü dalı koyduğu zaman, Kur'an'ı da bırakacak, sünnet bırakacak, icmaya, kıyasa tutunacak veya başka başka şeyler. İki tane şey bıraktı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve buna, her iman iddiasında bulunan, iman eden kişi muhatap olmak zorunda. Her birimiz e, dinle ilgili işlerimizi mutlaka Kur'an'a başvurarak, sünnete başvurarak halletmek zorundayız. Alimler de bu konuda bizim ancak Kur'an'a ve sünnete ulaşmamızda yardımcı olurlar. Onlar istifade edeceğimiz kimselerdir. Mesela Arapça bilmeyiz değil mi? Arapçayı alimlerden, bilenlerden öğreniriz. Hadisin sayhini, zayıfını bilmeyiz. Alimlerden bunun usulünü öğreniriz. Ama sen nasılsa benden öğrendin bu usulü, ben nasıl anlıyorsam öyle anlayacaksın diye dayatma. İşte biz mezhep diyoruz. Bunlardan da yasaklandık. Yani herkes Kur'an'a ve sünnete muhatap olacak, öğrendikleriyle amel edecek, vahye muhalefet etmeyecek. Kendisine vahiyden emir veya yasak geldiği zaman bunu savsaklamayacak. Sonra yaparım demeyecek. Sonra yaparım dediği şey Onlarca, yirmilerce seneyi buluyor da e, bu hayata geçmiyor. Sahabe böyle yapmazdı. Bunun pek çok örnekleri var. Tesettür ayeti indiği zaman kadınlar beklemediler. İşte bizim peçemiz olsun, bir peçe edinelim, bir yüz örtüsü edinelim, ondan sonra yüzümüzü örteriz demediler. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bu ayet iner inmez diyor. Hemen diyor eteklerinin bir parçasını kestiler bunlarla da yüzlerini örttüler diyor. Allah azze ve celle'nin iman edenler dediği kimseler işte onlar. Bizim yaptığımız neresinde bunun? İçki hakkındaki yasak indiği zaman işte bunu satalım edelim demiyorlar bakın. Ya sirkeye çevirelim demiyorlar. derhal sokaklara döküyorlar. Yani sorgulara dökmek basit bir şey değil. Şimdi basit gibi geliyor bize ama mesela milyonlarca milyarlarca tutan malın olduğunu düşün. Fıçılarca içki. Allah'tan bir emir geliyor ve hiç sorgusal yok. Derhal ona son veriyorsun. Bunu yaparsan ahirette kazanıyorsun. Yapmazsan işte ben biraz zaman kazanayım, biraz daha oyalanayım. Sahabelerde, yani Allah Azze ve Celle'nin övdüğü kimselerde böyle bir tavır yok. Yani kendimizi onlarla bu manada kıyaslayabiliriz. Yani biz neresindeyiz bu işin? Diyor ya hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizinden sonra öyle bir zaman gelecek şayet onlar dinin onda birini size ulaşanların onda birini yapacak olsalar kurtulurlar. Biz acaba bu onda biri bile yapıyor muyuz? Çünkü biz bize ulaşanları pek çok şey ulaşmasına rağmen yapmamışız. Halen daha yapmadığımız bir sürü şeyler var. Farz, emir, yasak. Savsaklıyoruz. Bakın, kadın bu üniversite okumadı, ilahiyat okumadı. Dinini öğrenmek için işte bunu Allah buyurdu da, işte bakalım alimler ne diyor demediler. Allah'tan, Resulünden bir nas geldi. Şöyle örtünün dedi. Kadın derhal eteğini kesti, yüzünü örttü. Bu kadar yani. Fakat bu anlayış bugün Kınanan bir anlaşım. işte zahircilik derler. İşte katın nasıcılık derler. Derler de derler. Bizim derdimiz insanları razı etmek değil. Bilakis alemlerin e, Rabbinin emrine itaat etmek olmalı. Yoksa insanları asla memnun edemesin. Nasreddin Hoca'nın eşeğiyle ilgili kıssada olduğu gibi. Bunu Lokman Aleyhisselam'a da nispet ederler. Nasreddin Hoca fıkra haline getirilmiş. İşte Lokman Aleyhisselam yolda giderken yanında oğlu var. Kısaya göre. Bir de eşekleri var. Oradan birisi diyor ki, ya diyor sizde hiç akıl yok mu? Yani eşek boşta gidiyor. de yürüyorsunuz. Ya binin şuna da bir işe yarasın. Bunların ikisi de biniyor bu sefer eşeğe. Oradan bir başkası diyor ki, hayvana eziyet ediyorlar. Şuna bak, hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diyor. İkisi de bilmiş Bu sefer adam iniyor, çocuğu kalıyor binekte. Şu net terbiyesiz, ne ahlaksız bir çocuk, kocaman adam yürüyecek gidiyor da evladı eşe binmiş diyor. Onu indiriyor, kendisi biniyor. Bu sefer de diyorlar ki adama bak hiç mi küçük çocuğu yürütüyor da kendine eşe binmişsin. Yani ne yapsan insanların dilinden kurtulamazsın. O yüzden biz Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi hedeflersek, yani yaptığımız için doğru olduğuna dikkat etmemiz lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmasına dikkat etmemiz lazım. Gerisi palavra. İnsanlar şöyle demiş, böyle demiş, eğer bunu yapmazsak, işte Avrupalılar bir araya gelir, ittifak eder, bir kanun yayınlar, der ki bundan sonra dünya düz. Ondan sonra öyle inanmaya başlarsın ama Kur'an dediği için değil, onlar dediği için, onlar onayladığı için. Evet, subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedenle ilahe illan tevatteke ve estağfurke ve etubilek. Allah izni 12. ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz. Şükür. Eee, ich ve Weikum, ceza kuluna hayır.